Burada da bütün sahabe hak üzeredir. Hepsi hidayet üzeredir. Hepsine ve külle ve a'idallahu Allah buyuruyor. Hepsine cenneti söz verdim. Hal böyleyse, senin itikadın bu yöndeyse sen inanıyorsan ki sahabe-i kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin değer verdiği insanlardır. Efendim dört halife var. Bak ne gibi? Hani dört mezhep gibi. Dört halifeden Hazreti Ali'ye tazim edip, hürmet edip, saygı gösterip, inanıp da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 ...bu olmaz... ...şimdi... ...Hazreti Ali Allah Efendimiz... ...Ebu Bekir Ömer bu ümmetin en üstünüdür... ...beni onlardan üstün tutan müfteridir... ...ona iftira sopası atarım... ...diye bütün cemaatin huzurunda ilan etti ya... ...bu sabittir... ...Hazreti Ali Efendimiz'in diyelim en yakın... ...görüşünde olan... ...Abdülrazzak... ...bu Musannef kitabın sahibi büyük alim... ...Allame... ...ne diyor... ...ben Hazreti Ali'yi çok seviyorum... Ama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 İşte böyle demek lazım. İşte hakiki elbet mensubu, hakiki Hazreti Ali muhibbanı ben bu derim. Hazreti Ali seveceksin, ondan sonra sözlerini duydun mu yan çizeceksin. Bir de ondan sonra Hazreti Ali öyle demek istemedi ya. Onu korkuttular falan da. O öyle takiye yaptı, işi gizledi. Yani daha açık konuşmak gerekse Hazreti Ali münafıktı, iki yüzlüydü. Sana öyle dedi, bana böyle dedi gibi. Hazreti Ali gibi radıyallahu Allah'ın aslanına da Korkaklık ve iki yüzlülük istinad edeceksin ve ondan sonra da Hazret Alici olacaksın. Hadi gidişine ya. Sana kimin alır ya? Kimi kandırıyorsun sen? Feinaliyyen Allah vece. Hazret Ali Allah Teala zatını mükerrem kılsın. Kanevakirül <rapidement>, Kulefa <tuhullâ fâ> etthelatete üç halifeye çok hürmet ederdi. Onlara çok saygı gösterirdi. Onları büyük tutardı. Rıdvanullahi Teala'yı mecmu'yı. Allah Teala'nın rızası her birerlerin üzerine olsun. Ve bâya'hum. Hazreti Ali radıyallahu anh, üç halifeye de biat etti. Biat etti ne demek? İtaat etme sözü verdi. Teslim oldu. Alimen bilerek, Neyim istekâkîmul ikzidâ ebim.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 Haşa! O onların kendinden üstün olduğunu bilerek bir bilinç üzere onlara biat etti. Şimdi sen kalkacaksın Hz. Ali'ye uyduğunu iddia edeceksin. Ma vücudi inkarim öte yandan da üç halifeyi tanımayacaksın reddedeceksin. Hatta sahabeliklerine bile dil uzatacaksın. Efendim sen üç halifeyi inkar etmenle birlikte Hz. Ali'ye uymayı iddia edersen bu ne olur? İftirâün mahdun katıksız bir iftiradır ve di'a'ın sırfın halis bir iddiadır, davadır, delilsiz davadır, yalandır yani, ben inkarum hatta diyebiliriz ki, efendim üç halifeyi tanımamak inkarum fil hakikati liseydine aliyin kerrmallahu gerçek manada hazreti Ali'yi tanımamaktır onu inkar etmektir ve reddün sarihun açıkça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 Eşin Hazreti Ali bu e, bunlardan çekindi. Bunlardan korktu. O zaman da gücü yoktu. Onun için Hazreti Ali böyle idare etti bu işi. Sen bu kafada mısın? Evet. Al sana cevap. Ve tecviiz ihtimal-i tukati takıya yapma ihtimaline cevaz vermek. Fi hakkı esedillahi kim hakkında bunu kabul ediyorsun sen? Allah'ın aslanı hakkında.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 senin anlayışında bir sakatlık yoksa böyle bırakıl. akıl, ya yüce vüzu, buz ve buğzül hulefa-i Allah'ın aslanı hakkında üç halifeye buz ve nefret gizlemeyi kariben müddet-i 30 sene. Hem de öyle bir gün iki gün üç gün beş günlük bir sinirlenme neticesi değil. Takriben aşağı yukarı 30 sene. 30 sene Hz. Ali ne yapacak? Allah'ın aslanı üç halifeye karşı kim ve nefretini içinde gizleyecek? Ve izhara hilâfi. Akıl ne yapmaz? Mümkün görmez. Neyi? Hz. Ali'nin üç halifeye buz etmesini ve izhara hilâfi. Bu buz ve nefretin tersine bir sevgi ve samimiyet bir gösteriş. Gör, açıklamayı. Ve sohbetehu. Birlikte yaşamayı. Mâhrum. Üç halifenin döneminde onlarla beraber...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 Zaten açıkça söyler ve ben size uymuyorum deme hakkına sahiptir. E bu bunu niye yapmamıştır? Korkmuştur, gizlemiştir, murailik, münafıklık yapmıştır. Sen kimin hakkında münafıklık yaptı diyorsun ya? Feindenizlerden nifakı. Böyle bir münafıklık, 200 yıllık sahtekarlık, La yutusal darumin edna el İslam bugün Müslümanın diyen en edna, en zayıf, itikatlı ve ihlaslı bir kişiden bile düşünülemezken. Nasıl Allah'ın rastlanı ista edilebilir? Fe yem bağit ve tefekkür. O halde iyi düşünmek lazım. Kafayı çalıştırmak lazım. Fe şena'at el fi'l. Bu inancın, bu hareketin fenalığı, şenâti ve kötülüğü hakkında iyi düşünmek lazım. Fe innehu yestelzimu nisbeten da'f kebîr ve vehn kebîr ve gıyâte şenî'a. İla cellellah aliyen kerremallahu teala ve